emirlerinden kaçınar kendi sevgi olacak. Emirlerini yerine getirirken de ne yapacak? Sevgi olacak ve tazim ederiz biz bunlara. Şimdi arkadaşlar ibadet yani birinci tarif ibadeti ettaabbut itibariyle beyan etmiştir. Yani ne demek? İbadet tabir sahihse nasıl yapılırın tarifidir aslında bu. İbadet nasıl yapılırın tarifidir. Şeyhül İslam'ın bahsettiği de ibadet nedirin tarifidir arkadaşlar.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 Halbi yöneliş, kalp ve vücudun amel, vücuttan amel olarak gözükmesi. E zaten böyledir. Yani aslında bak, şöyle bir şey de var, yani arasında bir şöyle bir bağlantı da var. Aslında e, meseleyi tahrik ettiğinde ilmi olarak bakın, arasında aslında dolaylı yönden birisi diğerini kapsıyor içeriyor. Yani Allah zaten ancak neyden neyi sevip razı olur, sen ona muhabbet ve tazimle ibadet edersen. Razı olur. Anlatabiliyor musun? Yani arasında, yani çok takılmamak lazım. Sadece ben buna vurgum şeyden dolayı, yani bu akide kitaplarında yer almakta, arasında böyle bir ince fark var. Onu beyan etme bağımından biz bunu söyledik kardeşler. Tamam? Şimdi bana ibadet etmeleri için sözü, şimdi ayetten ediyorum. Wa <gülüyor> khalaqtul jinne wal insa illa li yabudun. Şimdi li yabudun. Li yabudun ne demek? İbadet bana ibadet etmeleri için. Li yabudun.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 hin kas tuttarfi lam yap hun ne in sun o cennetlerde bakışlarını eşlerine hasretmiş sadece eşlerine has kıl, haskılmış kadınlar vardır ki oralara eşlerinden önce ne bir insan ne de onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de cin dokunmuştur atsi yani demek ki, Onların hani birileri dokunacak ona. Ama kim dokunacak? Eşleri. Onlardan önce kim dokunmamış? İnsanlar ve Zaten girmeleri mümkün olması bu söylenilmez. Zaten mümkün değil. Yokluk üzerine konuşulmaz. Allah'ın sözü abes olur. Tamam. İşte bütün biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu bütün bu siyah bize ne deralet ediyor? Demek ki bunlar da Allah-u Alem ayetlerin siyah sibaki gösteriyor ki bunlar da ne yapacaklar? Bunlar da cennete gelecekler arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar anladık inşallah. Racı olan görüş bu. Şimdi ya budun, liya ya'budun ne demek arkadaşlar dedik? İbadet etmeleri için. Müfessirler çok konuşmuş buradaki lam hakkında. liya budun, ibadet etmeleri için. İçinlik ifade eden orada lamdır. Li budun diyoruz ya. Burada çok konuşmuşlar. Tabii burada tavsilete girmeyeceğiz. Buradaki lam tahlil içindir arkadaşlar. Yani ne? Hikmet. El illetul gâiyye diyoruz. Yani e, amaç olan bir şey. Yani insanları ben ne amaçla yarattım?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 el illetul gaiye leyset mucibe derler yani ger gerektirici bir e, içinlik değil amaç olan bir içinlik tamam buraya kadar anladık arkadaşlar böyle der mesela Şeyh Hüseyin'in görürsün anlatırken bunu böyle der buradaki kasıt budur Tamam. sonra ne buyuruyor arkadaşlar diyor ki ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun şimdi arkadaşlar bakarsın Şeyh Hüseyin'in veya başka şarifler, birçokları yani hemen hemen hepsi söylerler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 Tamam. Evet arkadaşlar, ve ma halaktul cinne vel insa illal ya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki cin kelimesi geçiyor arkadaşlar. El cinnu. Ne demek el cinnu? Cin, cin demek. Evet. Hı -hı. Derler ki hum alemun gaybiyyun mahfiyyun anna. O biz, bizlerden gizlenmiş bir alemdir cinler. Bir varlıklardır. Bizden gizlenmiştir. Gaybidirler bize. Şimdi arkadaşlar neden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 ne oldu? Bir yıldız gördü diyor. Hani burada cin kelimesinin Kur'an'dan şahitlerini vermek babında bunu söyledik. Anladık mı arkadaşlar? Heh, tamam. O zaman diyoruz ki mu Elif rahim Allah ne dedi? Kitabut tevhid. O zaman başlığı ne? Tevhid. Ne verdi peşinden ayet? Ve ma halaktul cinne ve'l insa Sadece bana ibadet etsinler. O zaman Allah'ı ibadete birlediğin zaman ne oluyor arkadaşlar? Allah'ı tevhid etmiş oluyorsun. İşte bab başlığıyla alakası budur.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 bir peygamber gönderdik. Evet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الْتَعْبُدُ Biz her ümmete ne yaptık? Resul gönderdik. Niçin? Allah'a ibadet edin ve taguttan kaçının, içtinab edin diye. Bu kaçınını içtinab edinle beraber aklınıza sürün. İçtinabı da biz Türkçe'de kullanıyoruz dersen değil mi zaman zaman? Nadir de olsa içtinab etmek, kaçınmak. Tamam. Şimdi o, onun, o, o kelimenin çok önemli fıkhı var arkadaşlar.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 İkinci ayette de peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet söylüyor. Bakın, subhanallah. Sana, sen nasıl ibadet edebilirsin ki, Allah'ı billeyebilirsin ki, Allah'ın sana beyan et, ettiği ibadeti bilmedikten sonra hangi ibadetle bileyeceksin? Resul ihtiyacı var. Resul sana onu beyecek. İşte o yüzden ikinci ayeti de vermiştir müellif Allah, Resullerin gönderilmesindeki sebebi beyan etmek için. İlk ayette insanların yaratılmasındaki sebep,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 İşte Kitabı tevhid dedi müellif, tevhid eşittir, la ilahe illallah. Sonra bu tevhidin olmazsa olmaz iki rüklünü beyaden eden ayeti ortaya koydu. İşte bu ayetin bab başlığıyla alakası budur arkadaşlar. Tamam. Kitabı tevhid başlığına uygunluk arz etmektedir. Tamam. Allah'tan başka ilah yoktur, eşittir. Allah'a ibadet edin ve tağvuttan kaçınındır. Eşit. Tamam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 Veya sadece nefretmen yetmiyor. Çünkü katıksız bir nefi, katıksız bir tatilden ibarettir arkadaşlar. Bir insan sadece nefiye gitse Allah'ı tatil etmiştir, iptal etmiştir. Varlığı iptal etmiştir. Sen zalim değilsin. Sen kötü değilsin.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 müellifin zikretti ayette ve la kad ba'asna fi kulli ummetin ve ne arkadaşlar gönderdik. Ve la Şimdi el ba's yani gönderme olayı bakın ba's gönderdik diyor ayette. Gönderme Allah'ın kitabında iki çeşit olarak gelmiştir arkadaşlar gönderme. Birincisi kevni ba's, ba kevni olarak gönderme, Ka Kaderi olarak gönderme. İkincisi ise şer'i ba's, yani şer'i olarak, dini olarak gönderme. Birincisine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 gerektirmez. Bu kafir de olur, cansız bir varlık da olur her şeyde o olur arkadaşlar. Neden? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fe <gülüyor> asallahu bakın ba'a gönderdi. Müellifin zikrettiği ayet neydi? Laqad <gülüyor> ba'asna gönderdik. Bakın başka ayette ne buyuruyor? Fe asallahu guraben yabhasu fil ard li yuriye keyfe yuari sau'ate aqih. Adem Aleyhisselam'ın oğullarından birini öldürdüğünde biri diğerine eee o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 Ve bulunduğumuz zamanlarda da bu kavramın Biz her ümmete bir Resul gönderdik. Her ümmete yani her var. ne yaptık? Ee, resul gönderdik. Evet Bu ikinci manası ümmetin Kur'an'da Bu Yine ümmet Kur'an'da var. Bu kavramın bir anlamı var. Bu kavramın bir anlamı var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 İçteni bu kelimesi nereden türemiş? Aslı nedir? Cenabe, cunup. cenabe kelimesi. Yani cim, nun, be. İçteni bu diyor. İyi çıkarın o fazlalıktır. T'yi de çıkarın. Cnebe kalıyor. O bu onlar ne ifade eder zaten? Onlar çoğu ifade eder. Cenabe tamam? Cenep kelimesidir. Kökü ne arkadaşlar. Cene. Şimdi hani nasıl biz dedik cin kelimesinin köküne cim, nun. Burada da cenebe. Bu da içteni bu. Bu da bir ayrı bir kelime. Tamam? Şimdi İbn Fariş diyor ki elcimu ve nunu ve ba'u aslan aslanı mutakariban ahduhuma en nahiyetu el budu. -bu diyor ki e canabe maddesi bu madde ki işte bu o maddeden geliyor kaçının. Diyor ki iki asla delalet eder. Birincisi en -nâhiye. bir şeyin tarafı taraf olma. İkincisi de ne uzaklaşma arkadaşlar. Ayette geçen bu içteni bu kelimesine şimdi dikkat edelim.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 Uzaklaşın ve taraf olun. Onlar bir tarafta, siz bir tarafta. Kıyamete kadar. Bir olma yok. İstisnalar ne gelmiş? Ticari edersin, bilmem. E, babansa ilik edersin, şudur budur. Bitti. İstisna istisna üzerine kalınır. Gerisi ne? Umum. Onlar bir tarafta, siz bir tarafta. Allah'a ve ahiret gününe, gününe iman edenlerden şöyle birisini bulamazsın. Allah ve Resulünün sınırlarını had etmişler. Had nedir?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 Bakın cünüp manası işte fıkhı budur. Bunu yakalayın arkadaşlar. O yüzden bu kafirler, bu tavuzlar bizden uzak. Biz de onlardan uzağız. Onlar bir tarafta, biz bir taraftayız. Biz kıyamete kadar onlara ederiz, Onlara buhz ederiz. Onlar ayrıdır, biz ayrıdır. Onlar iki ayrı dünyanın ne, neyiz biz arkadaşlar? İnsanlarıyız. Ancak dünyamız şeriatın istisna kıldığı yerlerde birleşir. Evet.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 en doğru haliyle de yazılsın. hiçbir zaman Kur'an'ın belagatını karşılayamaz. Allah'ın kelamını ne yapamaz? Kulların diğer dilleri karşılayamaz orijinalini koyamadıktan sonra. Ama işte alimler bunları fıkhettir, talebede böyle yapar işte. O yüzden alimler namazda bunu okuduğu zaman Allah Biz anlayamayız tabii. Hadi bize böyle namaz uzak işte ni hani bu kaçınır bu kadar basit geliyor bize. Tamam arkadaşlar, bunu yakaldık hepsini.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 Allah subhanehu ve teala ne yapmıştır arkadaşlar? Kullanmıştır. Evet müellif rahimullah ne diyor? وَلَقَدْ بَأَسْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ ve وَجْتَنِبُ الْتَاغُودُ Tağut'tan içtinab edin kaçının. Tağut arkadaşlar kelimesi tuğyan kelimesinden türemiştir. Tuğyan kelimesinden türemiştir. Tuğyan ise mucavezetul haddi demektir arkadaşlar. Haddi aşmak. Bakın, Allah Hakka suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki اِنَّا لَمَّا تَغَالْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَ Şüphesiz Nuh zamanında onun parantezi ben koyuyorum. Nuh zamanında kısmını. Şüphesiz Nuh zamanında su tağut ol olduğu zaman ne yaptık? Sizi akan gemiye ne yaptık? Biz yükledik. Su tağut olduğu zaman ne yaptık? Akan gemiye biz, yani su taştığı zaman Haddini aştığı normal halini aştığı zaman, bakın Allah ona ne isim vermiş? Tavut, Tağa Tağ yani biz tavut diyoruz ki alnındı, kökünü vermiş Tağa. Su Tugyan olduğu zaman, tavut olduğu zaman, yani haddini aştığı zaman, tamam? Seleften arkadaşlar, birçokları şimdi İslahi, Hakîşerî manasını indiğimizde, seleften birçokları, bakın buraya çok dikkat edin, selefin tefsirini etmek çok önemlidir.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 Küfür Kim köfür olmaz, bahtlıları. Şimdi bir işleyen şeytana e, itaat Kim ediyor. Etmenin? Ta itaat etmedi. tavuta itaat etme küfür dersen, bahtlı şeytan tavut değil günahkar. mi? O zaman her günahkar kafir oluyor. Diyorsun, evet. i, ba, itaat ettiğin şeye göre hüküm alırsın. Evet. O yüzden bazı miskinler derler, işte, tavuta itaat ettin kafir oluyor. Yani neydi evet. itaat ettin? Hatırlıyor musun? Şimdi şurayı bir yakalayalım. Bakın, bazen selef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 Tefsir etmek babındandır ve bu tefsirlerde çok görülür. Özellikle İmam Tabere'ye baktığınızda İbn-i Abbas vesaire diğer sahabeler, kabinler böyle bir şeyi ne yaparlar? Kelimelerle, <gülüyor> fertleriyle. Onun mesela o cüze vurgu yapmaktır. Mesela Nebi Sıslâm el hacc Arafa demiştir. Alimler, fakih alimler bu hadisten Arafat haccın Rükünlerindendir demişlerdir bu hadise göre. Anlatabiliyor muyum? Ve birçok sebep de olabilir bir şeyin cüzünle. Bu uzun hikaye, tefsir ilmiyle alakalı. En kapsamlı arkadaşlar en hoş tariflerden birisi de İbnü'l Kayyim rahimehullah'ın yaptığı tariftir. Elamul Muvakki'nin baş taraflarında. Diyor ki: "Ma tecavze bihi'l abdü haddahu min ma'budin, e min metbu'in ev Yani tabi olunan ibadet edilen veya itaat olunan noktasında haddin aşılmasıdır. Budur tağut. Yani mesela tabi olanlara örnek verelim. Kimler tabi olur? Kahinler, tabi olur insanlar onların peşinden gider sihirbazlar, kötü alimler, batıl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 Melekler bunların kendilerine ibadet ettiklerini nefretliler mi arkadaşlar? Tam külli manada ne yapmadılar? Nefret, nefret. etmediler. Direkt ne dediler? Seni tenzih, seni tenzih ederiz. Sadece öncelikle teberi eylediler. Doğru mu? Tenzihle beraber evet. teberri eylediler. Ve bundan razı olmadıklarını beyan ettiler ve dediler ki: Kalıu en teveli yuna min dunihim. Dediler ki: Biz seni tenzih ederiz. Sen onlardan gayrîney bizim velimizsin. Evet.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 Tamam. O yüzden selef alimlerimizden bazıları tağutu itlak ederek kullanmışlardır. Hocam son iki evet. itlak ederek kullanmışlardır. Mesela İmam Malik'ten ne dedik? Kullu ma obide illa Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey demiştir tağukta. Bakın. Sonra bizim selef alimleri hangi kaydı koydu dedik? Razı olması hariç ibaresiyle zikretmişlerdir. Hatta bakın devam ediyorum. Sonra bazıları gelip daha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 Tamam? Yani kendisini ibadet edilmeye sunarsa diyoruz. Buraya dikkat edin. İbadet edilmesi de tağuttur. İşte bunu beyan etmek için bu kayıtlarla kayıtlamışlardır el sünnet talimleri. O zaman bütün bunlardan sonra diyoruz ki tevhid Allah'a iman edip ne? Taguttan küfür etmektir. Tağuta itaat edenin hükmü nedir dedik burada? Tafsil var. İtaat ettiği şeye göre hüküm kazanır. Ve lekad ve asnafi kulli ummetin rasulen en iyyâbudullâhe veştenibut tâğut. Biz her ümmete resul gönderdik. Allah'a ibadet edin, taguttan kaçının. O zaman resullerin gönderilmesindeki hikmet üçtür diyebiliriz Kur'an'da. Birincisi hücceti ikame etmek. Rusulen mübeşşirîne ve munzirîn li rusul. Biz e, e,